Merhaba, Kıbrıs'ta bir çevre felaketi yaşanıyor. Kıbrıs'tan petrol sızıntısı haberleri geliyor. Kalecik'te gemiden petrol boşaltımı sırasında buradaki basınçtan kaynaklandığı tahmin edilen bir sızıntı yaşandı. Tonlarca petrol denize aktı. Olay Yeşil Gazete'nin haberine göre 16 Temmuz saat 2.30 sıralarında Kalecik'teki Aksa Elektrik Santrali'nde gemiden petrol boşaltımı sırasında gerçekleşti. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Mehmet Harmancı, Gemiden denize yaklaşık 10 dakika boyunca petrol aktığını belirterek kesin olmayan ilk bulgulara göre 50 ila 100 ton civarında bir sızıntının olduğunu kaydetti. Devletin ve enerji şirketinin önlem ve kurtarma planı bulunmadığını söyleyen Harmancı, bu kaza bunu daha iyi görmemizi sağladı. Petrol dolum tesisinde ısrarcı olanlar, hatta 10 katı kadar daha büyük tesisler yapacağız diyenler, Umarım yaşanan kazanın sonuçlarını yerinde izlerler dedi. Harmancı bu kazanın hükümetin petrol dolum tesisini iptal etme kararının doğru olduğunu gösterdiğini söyledi. Denize akan petrolün sahile vurmaya başladığını belirten Harmancı, Bafra'ya kadar gitmemesini temenni ediyoruz diye konuştu. Çevre dairesinden iki görevlinin bölgede bulunduğunu, yerinde inceleme yaptığını söyleyen Harmancı, dairenin ceza yazma yetkisi bulunduğunu belirtti. Tabii ki çok daha önemli önlemler alınması gerekiyordu ama unutmaması gereken en önemli konuysa petrolün zaten küresel ısınmaya neden olan bir fosil yakıt olduğu. İstanbullular yaşam alanlarına sahip çıkmak için bisikletleriyle çevreci bir eylem gerçekleştirecekler. İstanbullular doğayı katleden 3. köprü projesine dur demek için 21 Temmuz pazar günü bir araya gelecekler. Kuzey Ormanları Savunması grubundan yapılan Çağrı'ya göre aktivistler 21 Temmuz pazar günü saat 10'da sabah. Beşiktaş-Barbaros Meydanı'ndan bisikletlerle buluşup Sarıyer'e pedal çevirecekler. Bisikletle gelemeyecekler üzülmesinler 12'de Sarıyer'de buluşulacak. Kos grubundan yapılan açıklamaya göre son orman alanları, su havzaları, verimli tarım alanları üzerinde kurulacak. Yani son doğal yaşam alanlarımızı yok edecek. Hava kirliliğini arttırıp nefes almamızı önleyecek. Şehri kuzeye doğru genişletip betonlaşmayı, çarpık kentleşmeyi ve trafiği daha da arttıracak. Yaban hayatı tahrip edecek. Yapılacak bölgede yaşayan köylüleri yerinden edip yoksullaştıracak. Büyük sermaye gruplarını zengin edecek. Daha şimdiden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun verdiği rakama göre 250 bin STK'ların sivil toplum kuruluşlarının verdiği rakama göre 1 milyon ağacın ve 1 milyon 610 bini daha da Katledilecek olan 3. köprü projesine dur demek için pedal çeviriyoruz diyorlar. Tekrar hatırlatalım 21 Temmuz Pazar günü saat 10'da Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndan Sarıyer'e pedal çevrilecek. Bisikletle gelemeyeceklerse 12'de Sarıyer'de buluşacak. Navigant Research'e göre rüzgar enerjisi 2017'de 500 gigawattlık güce ulaşacak. Araştırma kuruluşu Navigant tarafından bu yıl 18. Hazır hazırlanan Uluslararası Rüzgar enerjisi Sektörü raporunda 2017'ye kadar olan dönemde rüzgar enerjisindeki kurulu gücün artış eğiliminin devam edeceği öngörülüyor. Kuruluşun çalışmasındaki verilere göre 2012 yılında küresel ölçekte rüzgar enerjisi gücü 45 gigawattlık artış göstererek 286 gigawatta ulaştı bile. Ayrıca son 5 yıllık dönemde ortalama büyüme oranı 17.8. Sektörde 2012 yılındaki büyüme oranı ise %18.6 gerçekleşecek çalışmalardaki öngörülere göre 2012-17 arasındaki dönemde sektörde dalgalı bir biçimde büyüme devam edecek. Büyüme oranı ortalama yıllık %5 seviyesine çıkacak ve küresel ölçekte kurulu rüzgar enerjisi gücün de 242 gigawatt seviyesinde artış Olacak. Çalışmada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki belirsizliğe vurgu yapılıyor. Avrupa, İspanya ve İtalya gibi önemli pazarlarda bir gerileme görüleceği, Çin'de ise tam tersi hızlı bir büyümenin devam edeceği öngörülüyor. Deniz kaplumbağaları, kareta karetalar maalesef bir bir ölüyor. mersin yeşilovacık sahillerinde deniz kaplumbağalarının ölümüyle Gündemde yine Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Yeşilovacık sahilinde 17 Temmuz günü yine bir karata karata ölü olarak sahile vurmuş. Bölgede yapımı devam eden Ak nükleer santral için dinamit patlatılması ve liman inşaatı sırasında karata karataların yaşam alanları da büyük tehdit altında. Akkuyu, Yeşilovacık ve Akdere'de yaşayan deniz kaplumbağalarının yaşam alanları birinci derecede doğal sit alanı olmasına ve Türkiye'nin deniz kaplumbağalarını korumak için uluslararası sözleşmelere imza atmasına rağmen santral yapımları hızla sürüyor. Konuyla ilişkin açıklama yapan Mersin Nükleer Karşılı Platformu Sözcüsü Sabahat Aslan, bölgede nükleer ve termik santral yapımından derhal vazgeçilmesini isteyerek kareta karetaların ölüm nedenlerinin kamuoyuna Açıklanması gerektiğini belirtti. Santrallerin baca gazlarından ve atıklarından yayılacak radyasyon, ağır metaller ve zehirli gazların bütün canlıların ve insanların yaşamını tehdit edeceğini ifade eden Aslan, bugün bu yatırımların inşaatı bile canlıların ölümüne neden oluyor. İleride bu yatırımlar faaliyete geçerse bölgemizde yaşamsal olarak büyük bir risk altına girecektir, dedi kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.